Müslüman ufkundan dünya ve içindekiler. Dünya insan olduğu için şu sonsuz fezada ahenkle yüzüp giden mükemmel bir seyahat gemisi. İçinde var olduğumuz, varlığımızı duyduğumuz, var edeni bildiğimiz sımsıcak bir yuva. Canlı cansız aksesuarıyla Cıvıl cıvıl ve rengarenk bir meşher. Ayrı ayrı dillerle yazılmış milyonlarca, milyarlarca kitaptan oluşan muazzamlardan muazzam bir kütüphane. Analarımızın her zaman şefkatle tüllenen odalarından daha sıcak. Onların ninniler söyleyip salladıkları beşiklerden daha güvenli, daha yumuşak her yanıyla cennet bahçelerinin pırıl pırıl bir iz düşümü ve ufku itibariyle de görebilenler için ötelere açık donanımlı seyyar bir rasadhanedir. Ayrıca dünya bütün kainatların özünü usaresini, mana ve maddesini mahiyetinde cem etmiş bir numune alem, Topyekün varlık ve hadiselerin zenginlerden zengin en muhtevalı bir sayfası, cin ve insin tenezzühü için ihtimamla hazırlanmış ferah feza bir mesire yeri ve öteler adına da adeta bir prova salonu gibidir. İyilik kötülükte kötülük de onun bağrında boyatar gelişir. Günahta sevapta da onun dağında bağında yetişir. Sonra da bütün bunların ürünleri öteki alemin pazarlarına gönderilir. Bu açıdan o hem bir mezra, hem bir fabrika, hem de ahiret pazarlarına açık tam bir ticarethanedir. Ekilecek şeyler burada ekilir ve burada biçilir. Ötelerin yol azı burada tedarik edilir. Cennetlerin o nurani aksesuarları burada hazırlanır. Ukba panayırlarında teşhir edilecek ürünler, Buranın tezgahlarında üretilir. Öyle yapıp ötelere ulaştırana canlarımız feda olsun. Orada enzar-ı aleme arz edilir. Sonra da ebedi saadet saraylarında, baki bir surette müminlere sunulur. Dünya, ılgıt ılgıt şefkat tecellilerinin kesintisiz esip durduğu, rahmet sanatlarının gelip gelip üzerimize boşaldığı, adeta bir yağmur ormanı, ışık ve güzellik dalgalarının ufkumuzda sürekli türlendiği ve belli bir çerçevede ötelerin bütün debdebesini İhtişamını aksettiren Bir sinema perdesi gibidir Görürüz oturduğumuz yerden Ötelerin huzme huzme ziyasını Kışlarla, baharlarla müşahede ederiz ölümü Basübâdel mevti ve verasını Her gece fert planında Her kış toplumca ölüme yürür Her gündüz ve her baharda da Yeniden bir kere daha diriliriz. Teksirler devam eder durur ve bize mütemadiyen öbür alem hatırlatılır. Dünyada bazen güzelliklerin yanında çirkinlikler, iyilikler arasında kötülükler, ışığın arkasında karanlıklar ve yararlılarla beraber zararlılar da bulunabilir ama güzel görüp güzel düşünenler için bunların içlere inşirah veren ve göz kamaştıran kısmı her zaman daha güçlü ve kalıcı, daha cazip ve imrendiricidir. Buna mukabil sevimsiz görünen ve içimizi bulandıran şeylerse, hem sonuçları hem de daha başka yanları itibariyle güzel ve hayır edalıdırlar. Aslında bu tür eşya, insani hislerimize değişik namelerle bir şeyler fısıldayan, azimlerimizi bileyen ve iradelerimize farklı sürprizler vaat eden, her zaman manalı fakat muvakkat, olabildiğine bereketli ama varidatı ötelere akan, yumuşak, ılık birer hayır kaynağıdır. Bunlar tıpkı suyun atomları gibi, kendi kendilerine kalınca yakıcı olmalarına karşılık Sabır, teslimiyet ve rıza ile farklı terkiplere ulaşınca Can feza birer iksire dönüşürler Üzerinde varlığımızı duyup yaşadığımız bu dünya Hem kainatlara nispeten hem de emellerimiz açısından gayet küçük Fakat her şeyin kalbi mahiyetinde Fezadaki kehkeşanlara göre bir zerre ama Cihanlar kıymetinde esir deryası içinde yüzüp duran varlık heyeti umumiyesi karşısında bir damla fakat bütün semavat ağırlığında muhtevalı bir cirimdir. Bütün Esma-i ilahiye ve Sıfat-ı Sübhaniye'nin cami ve şeffaf bir aynası sayılan insanoğlunu o misafir etmiş. O ağırlamış ve onun ötelere sıçrayabilmesi için de adeta bir rampa vazifesi görmüştür görmektedir. Onun yer ve konumunu hak nezdindeki kendi mevki ve duruşuyla müşterek mütalaa edip değerlendirebilen inanmış gönüller, bu küçük damlacıkla kainat çapındaki namütenahi deryaları peyleyebilir. Semavata nispeten bir zerrecik görünümündeki bu mini alemle güneşlere sahip olabilir. Ve onun üzerinde geçirdikleri o dar zaman dilimine sıkıştırılmış kısacık ömürlerini, ebediyet alemlerinin bir nüvesi haline getirebilirler. Elverir ki, kendilerine emanet olarak verilen mahiyet-i insaniyedeki cevherleri, hem de tek zerresini dahi zayi etmeden yerinde değerlendirebilsinler. Evet, bu dünya fanidir. Misafir olarak bir bir gelenler, miakları dolunca arkalarına bakmadan bir bir giderler. Gidenleri yeni gelenler takip eder ve o tıpkı bir han gibi dolduğu aynı anda boşalır, boşalırken de daha başka konuklarla dolar taşar. Gelenler askere duhul ediyor gibi gelir, gidenler de ölüm tezkeresiyle asıl vatanlarını avret ederler. İnsanlık var olduğu günden beri, ne gelmelerin ardı arkası kesildi, ne de gitmeler durdurulabildi. Bu itibarla da buraya niye geldiğini ve nereye namzet olduğunu bilmeyen bir kısım bahtsızlar, hemen her zaman viladet neşideleriyle coştukları aynı anda, ölüm ağıtlarıyla irkildiler. Bir an sevinçle soluklansalar da sürekli kederlerle yutkundular. Ve bir gün ümitle şahlanmaya mukabil, Günlerce yeisle kıvranıp durdular. Ne ağlamaları dindi, ne de gülmeleri. Bir kere, oh dedilerse, Birkaç kez ah edip inmediler. Eşya ve hadiselere iman gözüyle bakanlar içinse durum çok başkadır. Onlar, Buraya kendilerini gönderini bilir Ona yakın durmaya çalışır Gidecekleri yeri mamur kılma mülahazasıyla oturur kalkar Ve yol boyu hep huzur soluklanırlar Bu ölçüde her şeyi ona bağlayınca kainatta içindekiler de Birdenbire renk, şekil, mahiyet, şive değiştirir Tat olur, lezzet olur ...ve ışık olur gönüllere akarlar. İşte bu zaviyeden dünya... ...hedefinde ebediyet. İnsanları sonsuz mutluluğa götüren bir gemiye... ...bir tayyareye... ...içinde milyonlarca milyarlarca kitap bulunan zengin bir kütüphaneye... ...başları döndüren... ...temaşasına doyamayacağımız bir meşhere dönüşür... ...ve büyüler herkesi. Talakatli bir lisan kesilir... Çağırır O'na hepimizi. Renkten, ışıktan, oyunlarla Duyurur gönüllerimize O'nun nurunu, ziyasını. Aslında iman nuruyla bakabilenler için Şu iç içe güzellikler Hakkın zatına birer bürhan. İnsansa o bürhanları gören, duyan, okuyan, seslendiren bir tercümandır. Bütün eşya, onu akıl, şuur, his ve gönlüyle yerli yerinde değerlendiren talihlileri, fizik ötesi alemlerin derinliklerine uyarır. Zamanla onların ruhlarına meleküti sırlar akmaya başlar. Zihinleri adeta bu sırların havza haline gelir. Kalpleri de tecelli ablama rasathanelerine dönüşür. Böylece yaratanı bilmezlikten kaynaklanan zulmetler bir bir yırtılır. Veya büzüşür Nurlar gelir Her yana otağlar kurar Geniş bir halkayı zikir haline alır Kainat ve bütün eşya Şiirler Müzikiler dinleriz Harfsiz, kelimesiz Canlı cansız Her nesnenin dilinden Ve yaratana imalar alırız Her şeyin tavrından Duruşundan Öyle ki ne zaman varlığı kapsayan bir nazarla temaşaya alsak, fiziki alemler derinip de içinden ruhumuza eşyanın perde arkası sırları akıyor gibi olur. Ve dikkatlerimizi hep ötelere, ötelerin de ötesine çeker. Gönüllerimize murakabe hisse aşılar, aşılar da, bulunduğumuz yerde hayret ve hayranlık yaşayan bir dervişe dönüveririz. Biraz dünya, biraz ukba. Biraz madde, biraz mana, biraz hakikat, biraz hayal görüp hissettiğimiz ve temaşasına dalıp tetkikine koyulduğumuz her şeyle o kadar mükemmel uyuşuruz ki onlarda bütün bir kainat kitabı ve içindekilerin bütün insanlık ve onun maceralarının şiirini dinler gibi olur ve büyüleniriz. Evet, canlı cansız bütün eşya birbiriyle o denli uyum içinde ve öylesine bir intizam ve ahenk göstermektedir ki, çok defa onu temaşa ettiğimizde, kendi kendimize acaba bizim gibi bunların da türlerine göre birer ruhları var da, bu münasebet ve bu nizam onlardan mı kaynaklanıyor diye düşünürüz. İster nezaretçi melekler gibi birer ruhları olsun ister olmasın, biz onlara ne zaman dikkatlice baksak hemen hem birbirleriyle hem de bizimle olan o sıkı münasebetlerini anlar, bir şeyler söylemek istediklerini duyar gibi olur, onların en tatlı musakilerden daha büyülü sükuti namelerini dinlemeye koyulur, en derin söyleyişlerden daha derin imalı suskunlukları karşısında soluklarımızı tutar, Uyuyan bir çocuğu uyarma endişesiyle sessizleştiğimiz gibi sesimizi keser, duyup hissettiklerimizi akıl, mantık ve muhakeme filtresi görmemiş saf mülahazaların enginlerden engin o geniş alanına salı veririz. Salı veririz de artık hayal hanemizde her nesne adeta bir kari, bir muganni, bir kaside hana dönüşür. Ve bize ne füsunlu şeyler, ne füsunlu şeyler anlatırlar. Kime eşya hayallerimizde birer mevlevi semazeni gibi canlanır. Kimisi bir fasıldan başka bir fasla geçiş peşrevi yapıyormuşçasına, Bize ahenk meşk eder. Kimisi dudaklarında ney, ruhlarımıza hasret ve hicran günlerimizden derlenmiş yanık besteler sunar kimisi de bize gümbür gümbür mehter edasıyla dünyaya kendimizi ifade ettiğimiz itila döneminden güftesiz, bestesiz maaşlar dinletir. Evet, hemen her nesne yeri, konumu, duruşu ve türü adına farklı ima ve işaretlerle mutlaka bize bir şeyler anlatır. Biz de onları dinleyip çözmeye anlayıp yorumlamaya ve sırlarını sırlarımız gibi duymaya çalışır. Hepsiyle hasbı hal eder, hepsini sever, okşar. Onları sevdiklerimizi kucakladığımız gibi kucaklar ya da gider kendimizi onların o sımsıcak zıcak iklimlerine salı veririz. Aslında iman gözüyle bakınca bütün varlık ve hadiseler bize o kadar tanıdık, o kadar yakın görünürler ki, onları adeta birer dost, birer arkadaş sanır, yüzlerine şefkatle bakar, onların çehrelerinde her şeye ve herkese şefkatle bakıldığını okur ve Yaradan'a dolu dolu hamdü senalarda bulunuruz. Bazıları ilk nazarda biraz ekşi suratlı, biraz kaba, biraz da bize kapalı görünse de, biz bakışımızı imana bağlayıp düzeltince onlar da birdenbire değişiverir, yumuşar, mu'nisleşir ve candan birer ahbap verir. Bazıları hemen her zaman bir kısım insanlar gibi hep mütebessim, gökçek yüzlü, sıcak tabırlıdırlar ve bağırları da herkese açıktır. Sizinle diyaloga geçmeleri için bir kere yüzlerine bakmanız yeter siz verince onlarda hemen açılır ve size içlerini dökerler. Kimileri gülüp oynayan çocuklar gibi neşeyle oturup kalkar, etraflarına gülücükler yağdırır ve sürekli çevrelerinde bir lunapark havası estirirler. Kimileri tepeden tırnağa baş döndüren süsleri ve ziynetleriyle size unutamayacağınız dakikalar yaşatır ve adeta Yine gel derler. Kimileri beklentilerimizin çok çok üstünde önümüze serdikleri ziyafet sofralarıyla olabildiğine cömert davranır. Ve atmosferlerinden ayrılmamızı asla istemezler. Kimileri her zaman tatlı ve sıcak olmayabilirler. Ama şayet bir dikenle elinizi kanatmışsalar, ne yapıp yapıp bir gül vermeyi de ihmal etmezler. Evet, görüp tanıyabildiğimiz canlı cansız her varlık, meleklerin Adem Nebi Aleyhisselama saygı inhinası nevinden bize karşı bir çeşit tazimle doğrudur. İhtiva ettiği fayda ve manzatlarla adeta emrimize amade olduklarını ifade eder ve olanca sırlarını aklımızın önüne seri verirler. Bunların idrak ufkumuzu çok çok aşkın, madde mana halitası, örgü ve deseni, iman ve izanlarımıza emanet, her biri yaradana birer emare ve işaret, onu gösteren, ona göndermelerde bulunan, durmadan onu söyleyen, öyle bir halleri vardır ki, insan onların arkasında kendini, cennetin koridorlarında sanır. Öyle ki, biz onları, biraz da hususiyetlerini bilerek ne zaman temaşaya koyulsak, duygularımızın adeta tabiata karıştığını, her şeyin esma ve sıfat rengine büründüğünü, bütün varlığın manevileştiğini, şiirleştiğini duyar gibi olur ve kendimizden geçeriz. Görüp müşahede ettiğimiz her şey daha bir derinleşir, daha bir nuraniyleşir ve daha bir büyülü hal alır. Hatta gördüğümüz objeler adeta bir büyüyle birdenbire uhrebileşir, arz cennetin izdüşümü gibi türlenir ve o baş döndüren ihtişamıyla bütün gökler yere inmiş gibi olur. Böyle bir büyüyle topyekün varlığı, hisli, derin bir kalp gibi duyar ve yürüdüğümüz bu hayat yolunda sanki maddi ve dünyevi bir yere değil de gönülden inandığımız ve her zaman içimizde tesirini hissettiğimiz bütün dünya saadetleri onun mutluluk deryasının tek bir damlasına denk olmayan olamayan farklı bir ademe yürüyormuşçasına yürürüz sonsuza ve ebedi mutluluğa duyarız ermişlerin erdikleri şeyleri ruhumuzda ve tıpkı Cennettekiler gibi hamd ederiz bizden her türlü tasayı, endişeyi gideren Allah'a. O Allah ki bizi en güzel bir yerde iskan etti. Artık bizim için ne bir usanç, ne de yorgunluk söz konusu diye mırıldanırız. Bu kadar güzellik, nefaset, ve cennet asa keyfiyetin yanında. Dünyanın bir de nefsimize, heva ve heveslerimize bakan yanı vardır ki, o yönü itibariyle bir hayrı kirli, çirkin ve sevimsizdir. Bundan dolayı da o lanetlenmiştir. Biz burada, dünyanın o yüzünden hiç söz etmedik, etmek de istemedik. Zira daha başta size, Mülahazalarımızı mümin ufkuna bağlı götürmeye söz vermiştik. Şayet o ufuktan bakacak olursak, dünyanın yazıda belirtilen çerçeveye tam oturduğu görülecektir.